Günaydın değerli radyo dinleyenleri Orhan Veli ait Yaşama Kaldı Şiir'le selamladık. Sizleri bugün 12 Haziran 2018 günlerden salı. Birlikte geleceğe umutla baktığımız bu yeni günde yepyeni haberlerimizle birlikte artık sonlarına geldiğimiz biz Müslümanların mukaddesayı Ramazan ayının yolculayıp özlemle beklediğimiz sayılı günlerin kaldığı Ramazan bayramınızı şimdiden Tebrik ediyoruz efendim sizlere kolaylıklar, güzellikler ve mutluluklar getirmesini diliyoruz sevgili radyo dinleyenleri. Evlerde iş yerlerinde hummalı hazırlıklar başladı efendim bayramı karşılayabilmek, Ramazan'ı uğurlayabilmek adına. Bizler de bayram arefesinde olduğumuz bu günlerde sizler hazırlıklarınızı yaparken elimizden geldiğince eşlik etmeye çalışacağız. Hanelerinizde, iş yerlerinizde, araçlarınızda. Kim bilir belki de hasta yataklarınızda sizlere sevgili radyo dinleyenlerim zamanı, vakti birlikte kıymetlendirmeye çalışacağız sizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. yayınımıza dinleyeceğiniz yöremizden programını bugün sizler için Hulusan Gezon Nurhani, Doğan Akyıldız ve Dilek Baş hazırladı. Programın teknik yönetmeni Mahmut Bayhan, mikrofon başındaysa speakeriniz ben Mustafa Yalın, önümüzdeki 3 saat boyunca... Sizlerle birlikteyiz, radyolarınızdayız efendim, şarkılarımızla, türkülerimizle, konuklarımızla birlikte. Sezen Aksu seslendirecek programın açılış şarkısının Aşktan Ne Haber. Sezen Aksu'dan dinledik efendim. Detaylarda neler var, iletişim adreslerimiz neler, sıra geldi bunları paylaşmaya. Bizlere ulaşmak isteyen radyo dostları vereceğimiz telefon numaraları ve adresleri kullanabilecekler. Telefon numaralarımız 412 alan kodundan sonra 223-10-60-223-10-62. Belge geçer yoluyla selamını gönderecek olanlarsa yine aynı alan kodunun ardından 412'nin ardından 228 -96 03 e iletilerini gönderebilirler efendim. Programın elektronik posta adresi ise Türkçe karakterler kullanmadan yoremizden kuyruklu a trt.net.tr yoremizden kuyruklu a adresine iletilerinizi bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da paylaşalım. Facebook ve Instagram üzerinden hesaplarımızı bulabilmek için arama motoru bölümüne anahtar kelime olarak trt gap diyarbakır radyosu yazmanız yeterli. Twitter üzerinden bizleri takip edecek dinleyenlerimiz ise arama motoru bölümüne Kuyruklu A diğer bakır Radyo yazarak resmi hesabımıza erişebilecekler sevgili radyo dostlarım. İletişim adres ve numaralarımızı paylaştık efendim. Söz yeniden müzikte Zeki Müren seslendirecek bu kez ardından detaylarda neler var bugün programda bunları paylaşacağız sizlerle. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Nihayet vakamıda bir t Alpay bestesi. <Gülüyor> Sevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı isim Tatmadım, zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı isim Başa geçer kendime geçme sözüm ben yalnızım ben yalnızım yalnızım kaderim. Yöremizden de önümüzdeki bir saat. Programın ilk bir saatinde neler var detayları paylaşacağız. Sizlerle hava tahmin raporundaki ayrıntılar alacağız. Birazdan uzmanımızdan ardından karayollarındaki son duruma göz atıp... ...Malatya gündemine dair detayları Hüseyin Kızlık'tan alacağız efendim. Yerel gündem köşemizde ise bölgemizde yayınlanan gazetelerden derlediğimiz haberleri sizlerle paylaşacağız. Efendim, Beytüş Şebap İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Salih Aktaş'ı da misafir edeceğiz bugün yayınımız esnasında. Beytüş Şebap İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından özellikle Kato arıcılıkta değerlendirilebilmesi için yürütülen... Bir takım çalışmalar var. Bu çalışmaların neler olduğunu, Katodağ'ın, Beytüş Şabab'ın nasıl bir potansiyele sahip olduğunu arıcılık noktasında bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz Sayın arkadaşlar. Efendim, Molla Yurani İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ramazan Altıntepe'de yine konuklarımız arasında programın ilk bir saatlik bölümünde. Molla Yurani İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin benim annem bir çiçek projesi kapsamında annelerine mektup yazdığı kalemler toprakla buluşturularak yeşerdi efendim. Son dönemlerde biliyorsunuz özellikle çocuklara tabiat sevgisini aşılayabilmeyi e, güden, bunu kendine gaye edinen kurum kuruluşlar tarafından da sipariş verilip çoğaltılabiliyor. Kurşun kalemler, içinde tohum bulunan kurşun kalemler, bu kurşun kalemler tükendiği zaman bunları atmak yerine toprağa gömdüğünüzde içindeki tohum yeşeriyor ve e, ağaca, bitkiye dönüşüyor. Bu da hem çocukların tabiata kendilerini çok daha yakın hissetmelerini sağlıyor. Hem de bir alışkanlık kazanmalarına vesile oluyor. Bu çalışmayla ilgili güzel bir yansıma yine sizlerle paylaşacağız. Programın ilk bir saatlik bölümünde efendim. Üç saatlik bir program. Yöremizden program aramızı yeni katılan Olabilir onlar için detayları ifade edelim her saatin başında o saate ait detayları paylaşıyoruz efendim saat 1'e kadar saat 13'e kadar radyolarınızda biz varız yöremizden program ekibi olarak her bir saatin başında da detayları paylaşmaya devam edeceğiz sizlerle. Sevim Derici Salar seslendirecek efendim bir Van türküsü dinleyeceğiz mendil aldım bir deste. <gülüyor> Hava tahmin raporundaki detayları alacağız uzmanımızdan efendim. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Verken Uyarı Merkezi'nden uzmanımız şu anda telefon hattımızda. Efendim Ertuğrul Kuru bizimle birlikte. Sayın Kuru günaydın. Merhaba günaydın. Efendim yayınımıza hoş geldiniz detaylarda neler var hava nasıl olacak bölgemizde artık Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz bayrama doğru yavaş yavaş kavuştuk denilebilir ilerliyoruz da biraz uzak olacak belki ama bayram içinde nasıl bir öngörüde bulunacağız eğer elinizde detay varsa onu da bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın e, parçalı az bulut olacağını tahmin ediyoruz. E, hava sıcaklıklarında 1-2 derecelik azalma bekliyoruz. E, rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif arası orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. E, bayramda da e, havanın açık az bulut olmasını bekliyoruz. E, bölgemizdeki bazı merkezlerin gece gerçekleşen en düşük ve bugün için tahmin ettiğimiz en yüksek sıcaklıklarına gelirsek. Diyarbakır 19-34, Şanlıurfa 23-36, Mardin 22-31. 21-34 Batman 16-36 Şırnak 20-30 olarak tahmin ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yağışlarla ilgili olarak sanırım bölgemizde bu yağışları bitirdik, yurt genelinde de bitmek üzere bu ayın sonundan itibaren yağış almayacağı ifade ediliyordu. Yine az önce de dediğimiz gibi bayrama yönelik olarak bir tahmin var mı elimizde? Bayramda yağış beklemiyoruz, havanın yaz şeklinde hani sıcak. E nasıl sıca... baz bulut olacağını tahmin ediyoruz ne yani sıca... bu şekilde devam edecek nasıl sıcaklıklarda devam edecek ee, evet. sıcaklıklar biraz daha artacak anladığımız kadarıyla peki evet. teşekkür ediyoruz detayları için sayın grupular kolaylıklar diliyoruz efendim çalışmalarınıza Sağ olun. hoşça hoşçakalın hava tahmin evet. raporundaki detayları Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge tahmin verken uyarı merkezinden uzmanımız Erçin Kurupınar aktardı bizleri karayollarındaki durumla devam edeceğiz programımıza. Yollarında durum. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Biricik Avşağı-Suruç Kavşağı kesimi 27 ve 31. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Hasankeyf-Gercüş Midyat yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Malatya yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında istinat duvarı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir, sürücülere önemli duyurulur. Hava ve yol durumundaki detayları paylaştık değerli radyo dinleyenleri. Sözü yeniden müzeye bırakıyoruz efendim. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Bir Güneydoğu Anadolu türküsü dinleyeceğiz. Yaz demedim. Demedim Sonunda bir zalile vardım